Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. Orduyan eluzum bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız sönüp kalmışlar. Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi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 Yeşil ağaçtan bir ateş yaratır siz de onu tutuşturup durursunuz gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya olmaz mı kadir elbette kadir hallak odur alim odur her şeyi yaratan her şeyi bilen odur bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir hemen olu verir sübhan'dır münezzeh'tir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim o saf saf dizilenlere, sevku idare edip men edenlere, kitap okuyanlara ki sizin ilahınız bir tek ilahdır. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin rabbidir. Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik ve orayı her türlü şeytandan koruduk. Onlar meleği alaya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için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 Bizim tam inanmış, has kullarımızdandı. Biz de ona, salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshâk'ı müjdeledik. Kendisine de, İshâk'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında, iyi davranan da var, kendi nefsini açıkça zulmeden de. Biz, Musa ile Haruna da nübüvvet vererek, ihsanda bulunduk.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 88 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için kâfirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar. Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman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 Bunu yapmaları şöyle dursun onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu. Onlardan önce Nuh, at toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları heykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Bunların her biri Peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Onların kabirlerden dirilmeleri, sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz, hemen kalkarlar. Bir de o kâfirler, alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap bayımızı, hesap günü gelmeden çabuklaştır. Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla.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 Kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki, onun bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır. Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uymak ki, seni Allah yolundan saptırmasın.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 Dalgışlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Buyurduk Süleyman, işte bu sana ihsânımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akibeti vardır. Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, yar Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu